Ehli siyasetteki düşmanlarım mezkür hakikatları bilmedikleri için şerefli, izzetli eski sayidi düşünüp mütemadiyen nurlar bedeline benim şahsıma ihanet ve tenkis etmekle meşgul oluyorlar. Bazı mutasip enaniyetli hocaları da şahsımın aleyhine çeviriyorlar. Güya nurları söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki nurları daha ziyade parlattırmaya vesile oluyorlar. Nurlar adi şahsımdan değil. Kur'an Güneşi'nin menbağından nurları alıyor. Sayit Nursi. Bismihi sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu şaşalı baharın çiçeklerini temaşa etmek için araba ile 1 iki saat geziyorum. Hiç hayatımda görmediğim bir tarzda bütün çiçekli otlar adetin fevkinde bir tarzda büyümüş, çiçekler açmış, tebessümkâranâ tespihat edip lisan-ı hâl ile sanî zülcelallerinin sanatını takdir ve alkışlıyorlar gibi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 Elbette bu himayetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak ve o hakiki ve daimi ve manevi çiçekleri seyretmek daha ziyade sevilir ve iştiyaka layıktır diye o kör hissiyatın ve dünya perest nefsin itirazını tamamıyla izale ve def etti. Elhamdülillahi ala nuril iman min kulli vajhin dünya perest nefsime de dedirtti. Sait Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela 80 sene ibadetli bir ömrü bahtiyarlara kazandıran ramazan Mübarek'te, inşallah nurun şirket-i manevisi, o kazanca mazhar olacak. Bayrama kadar elden geldiği kadar, nurcular ihlas ile birbirinin dualarına manevi amin demeli ki, birisi o sekseni kazansa, her biri derecesine göre hissedar olur. En zayıf ve en ağır yükü bulunan bu hasta kardeşinize, elbette manevi yardım edersiniz. Saniyen, nurların erkanlarından bir iki doktor, benim hastalığımın şiddetiyle beraber, o halis, sadık zatlara hastalık noktasında müracaat etmeyip, ve ilaçlarını da yemeyip, çok ağır hastalıklar içinde onlarla meşveret etmeyerek ve şiddeti ihtiyacım ve elemlerin içinde yanıma geldikleri vakit, hastalığa dair bayi saçmadığımdan, endişeli bir merak onlara geldiğinden, sırlı bir hakikati izhara mecbur oldum. Belki size de faydası var diye yazıyorum.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 Sonra insanın bir zayıf damarı derdi maişet ve tamaciyetinde çok soruşturdular. Nihayetinde o zayıf damardan bir şey çıkaramadılar. Sonra onlarca tahakkuk etti ki, onların mukaddesatını feda ettikleri dünya malı, nazarımızda hiç ehemmiyeti yok ve çok vukuatlarla onlarca da tahakkuk etmiş. Hatta bu on sene zarfında yüz defadan ziyade resmen ne ile yaşıyor diye mahalli hükümetlerden sormuşlar. Sonra en zayıf bir damar insaniye olan şan-u şeref ve rütbe noktasında, bana çok elîn bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için, emredilmiş ihanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkenceler yaptılar. Hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Ve kat'iyen yananladılar ki, onların perestiş ettiği dünyanın şan-u şerefini, bir riyakarlık ve zararlı bir hotfuruşluk biliyoruz. Onların fevkalade ehemmiyet verdikleri hubbuca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 Böyle benlik ve enaniyet ve menfaat perestlik ve nefsini kurtarmak hissi galibe çaldığı bir zamanda elbette sırrı ihlasa ve hiçbir şeye alet olmama bina edilen hizmet-i şahsi makamı maneviyeyi aramamak iktiza ediyor. Harekatında onları istememek ve düşünmemek lazımdır ki hakiki ihlasın sırrı bozulmasın. İşte bunun içindir ki herkesin aradığı keşf-ü ve kemâlat-ı Nur hizmetinin haricinde aramadığımı, zayıf damarlarımı tutmaya çalışanlar anladılar. Bu noktada dahi mağlup oldular. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve gelecek Leyla-i Kadir, her bir nurcu hakkında 83 sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini, hakikat-ı Leyla-i Kadir'i şefaatçi ederek, rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz. Kardeşiniz Said Nursi. Bismihi Sübhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim,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 ve fıtri aşk-ı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla, ve gaflet ve dalaletin en sert, sağır olan tabiatın, Kur'an'ın elmas kılıcı altında parçalanmasıyla, ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin, ruh-i zeminde pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle, ve elbette hiçbir şüphe yok ki, şimalde, garpta,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 haber verip sarsılmaz kat'î delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle, hayat-ı bâkiyeyi müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i beşer, bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabule çalışan meşhur hatipleri,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 Eski medreselerde beş-on seneye mukabil inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Ve hem hükümet ve millet ve vatan hem hayatı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellallı bulunan Risale-i Nura değil ilişmek tamamiyle terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki geçen dehşetli günahlara kefaret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 tam takdir ve kabul etmek ile beraber, şimdilik resmen intişarından telaş ettiklerini, Diyanet Reisi Büyük Reis'le görüşmesinde haber alınmış. Eski gibi hücum yok, belki müsalaha istiyorlar. Fakat nurlar lehinde kuvvetli cereyanlar, inşallah o telaşı, ihtiyakla resmen neşrine çevirecek. Hem çok enaniyetliler, eserlerini tervic etmek için, nurların meydana çıkmalarına kıskanmak damarıyla taraftar olmuyorlar. Salisen Risale-i Nur, hacılarla hariç âlem-i İslam'a yayılıyor, kendi kendini layık ellere yetiştiriyor ve Şam'a el yazısıyla gönderdiğimiz Asay-i Musa ve Zülfikar'ı, heyet-i ilmiye 15 gün tetkik etmiş, tam takdir etmelerine alamet olarak demişler, biz bunu mecmualar halinde kısım kısım tab edelim, hem bunu birden tab etmeye çok para lazım. Said Nursi